بِالعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ نُورٌ بِهِ تَرَقَّى بِهِ تَحَيَّى عَالِمًا حُرًّا فَخُطُ سَلِيمًا مَامًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى ضَمَّتْهُ الْبُحُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Babu meta, İbtidai o, حدوث Şirki, ve, fi, hadi, alüme. Düz, bağpuydı, değil mi? Evet. Bunun müellif, yani Şeyh Ali bin Khuzair, hafız Allah. Yani bir Şirkin, tarihsel olarak, Şirk ne zaman başlamış? şeklinde burada bir bab vermiş. Çok da, Allah'ın bu babu çok da. Yani tamamlama mahiyetinden. Ama işin gerçeği bu aslında çok muhem bir konu ha. Yani çok muhem bir konu. Yani o kadar muhem bir konu ki aslen yani şirkin hakikatını, mahiyetini. Onun için zaten yani o da tabii ona bir işaret. Ha burada bu tarihsel gelişme sürecini burada zikretmesi yani şirkin hakikati babında zikretmesi ona da işaret. Yani bu şirkin hakikatını anlayabilmen için şirkin gelişme sürecini de anlaman gerekiyor ha belki biraz sıkıcıdır yani tarih belki insana bazı insanlara tarih çok sıkıcı geliyor ama eğer bir insan gerçekleri anlamak istiyorsa tarihi sevmesi gerekiyor tarih ha. çünkü her şeyin şu anda hazırda var olanın bir geçmişi var ve şu anda hazırda var olanda ancak ne o geçmişte olanlardan ötürü bugün olduğu suret üzere var Dolayısıyla sen, şu günü anlayabilmen için onun geçmişini alman anlaman gerekiyor. Ne yani oradan geçiyor. Aslında ha şimdiki hazırı anlayabilmen için geçmişi, maziyi, onun mazisini bilmen gerekiyor. Nasıl bu hale gelmiş? Ha buradan da yola çıkarak yani müstakbele yönelik, ileriye yönelik de tahminler de bulunabilirsin. Veyahut da ileriyi anlayabilirsin. Hatta yani yakîne yakın bilgiye sahip olabilirsin ileride gelecekte yani bu böyle vaki olacaktır. Bu gaybden haber vermek değildir. Ha, bu sadece Allah'ın azze ve celle'nin bu aleme yerleştirdiği sebep ha, yani o sebep ve netice ilişkisinde meydana gelir. Çünkü bir şeyin sebebi belirli bir netice var edecektir. Geçmişte hep böyle olmuş ise bu ve hazırda böyle ise o zaman ileride de böyle olacak. Ha, bu bir kural bir kanun mahiyetinde. Onun için biraz şey ettik yani geçen derste de biraz bu Allah'ın sözü biraz uzattık ama yani şirki anlamanız için ha ve ihtilaf nerede? Ha ihtilafı ihtilaf mevzusu nerede? Onu temyiz edebilmeniz için bu çok muhim. Halledik ki birinci yani fi hadil ümmeten müellif tabii kimi kaldı? Ümmetü'l icabiyeyi kastediyor. Peki lu ümmetü'd davada şirk nasıl Meydana geldi. Yani şöyle bir, insanlarda şöyle bir telakki var. Zannediyorlar ki, yani bir anda insanlar şirk koşmak istediler. Yani Allah subhanahu ve teala'yı bırakıp veyahut onunla beraber başka bir ilah edinmek istediler. Ondan sonra ilah edindiler. Şirk ortaya çıktı, muşrik oldular. Öyle zannediyor. Halbuki öyle mi? Hayır imla basını yaptım onu aşk dili hocam. Ha evet, değil mi? Önce ayda listamın üç insanlar onası tevhit şeydi. Evet. Ondan sonra Şirh hocam şey yoluyla başladı. Onlardan salik olan o suva yahut yaq nesr. <gülüyor> Onlar vefat ettikten sonra onlara şeytan yaklaştı. Allah'a <gülüyor> yaklaşmanın esasını dedi ki onların <gülüyor> oturduğu yani söyledik kaldığı meclislere onların temsillerine dikin. Onları her gördüğünüzde Allah'ı hatırlarsınız. Böylelikle Allah'a daha çok ibadet edersiniz <gülüyor> <gülüyor> diye yaptı. Sonra hocam diyor i̇bn Abbas'ın söylediği gibi bu asırda Allah'a şirk koşulmadı. O hmm. asırın insanları koşmadı. Ama onlar öldükten sonra onların çocukları neden onlara koyduğunu bilmedi. ibadet ettiğini şeytan onlara söyledi. Oğullarına da hmm. babaların ibadet ettiğini zannederek ona ibadet etmiyor. Evet. Demek ki o zaman şirk için temeli yani salihleri tazimden. Evet. Ve aslen yani memduh bir bir gaye ile ha? yani onları hatırlayarak Onların o ifade ettikleri o yüksek ulvi değerleri hatırlamak ve onların o ibadet hallerini, zuhd hallerini, Allah'a takva hallerini yani gerçekleştirmek kendi aralarında ve bunun içinde yani onların yolunu izlemek. Yani bu aslen övülecek olan bir davranış. Yani o halleri kendi aralarına canlı kalması için şeytan onları öyle telkin etti. Ama dediğim gibi ne etti? Yani daha sonraki asıllarda yani onların sonra gelenler ne ettiler? Bu sefer onların artık bağlantısı kalmadığı için, asıl maddeyle bir bağlantısı kalmadığı için onlar bu sefer doğrudan o putlara yönelmeye başladılar ve böylece yani el muhim şirk neti bir süreç içerisinde meydana geldi. Yoksa bir anda yani Nuh Aleyhisselatü'nün kavmi bir anda şirk koşmaya başlamadı. Değil mi? Yani o bir süreç içerisinde şirk meydana geldi. Ha bizim ümmetimizde yani İslam yani hani İslam'ul am ve İslam'ul khas yani i̇slam Has manasında yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği ümmeti İslam ümmetinde şirk şirk de aynı bu şekilde meydana geldi yani bunu iyi anlamak lazım çünkü şimdi bizim mesele bu şirkte cehalet mazeret midir değil midir o onun yani ihtilafın tezahür ettiği yani husus burası lakin aslen ihtilaf başka bir yerde İhtilaf aslen nerede yani bir bir insan kendisini İslam'a nispet eden bir insan müşrik olabilir mi ol, olmaz mı? Yani asıl şeysi burası. Yani insanın bir insan Allah'a ortak koşması onu doğrudan müşrik yapar mı yapmaz mı? Yoksa cehalet manielerden birisi. Değil mi? Yani Mannelerden birisi. Başka manelerr de var ama asıl yani ihtilaf mevzusu nerede? İnsan şirk işlemesi iş, işlemesiyle müşrik olur mu? Yani insanda iki vasıf bir anda var olabilir mi? İslam vasfıyla şirk vasfı. Ha? Bunlar aynı anda var olabilir mi? Bir insanda, bir dünyada bu ikisi beraber olabilir mi? Bunlar yani tabi şimdi burada asıl itibarlık. Asıl İslam ve asıl şirk. Çünkü şimdi bir mesele var mesela yani bu ihtilaf mevzusunu takdit etmek lazım. İhtilaf mevzusunu takdit edemezsen o zaman mevzuya hakim değilsin. Mevzuya hakim olmadığın zaman elbette mevzuyu karıştıracaksın. Dolayısıyla önce bir yani sen biz ha yani bizim ihtilaf ettiğimiz mevzu nedir? Onu bir takdit edebilmen lazım. Birincisi senin yani asıl muşriklerde asıl muşriklerin muşrik olduklarının yani İslam'dan İslam dışında Müslüman olmadıkları hususunda ihtilaf yok. Ha bütün yani fırkalar bu konuda ittifak halinde. Asli muşrikler yani putlara ibadet eden işte Allah subhanahu ve taala'ya hiç ibadet yani yani Allah subhanahu ve Teala yani tatil ehli veyahut da asıl şirk mahiyetinde müşrikler bunlar zaten ihtilafsız bunlar İslam ümmetin haricinde. Ha peki kendisini İslam'a nispet eden, kendisine İslam'ı nispet eden ve bununla beraber Allah'ın azlucun rububiyetinde ortak koşanlar bunlar da Eş'arilerin de, maturidilerin de, de vesaire, yani fırkalar indinde, bunlar nedir? Muşriktir. Ha yani mesela eş'ariler maturidiler tevhidi tarif eder ki nasıl tarif ediyorlar? Diyorlar ki Allah Subhanahu ve zatında ifrad etmek, ef'alinde ifrad etmek ve isim sıfatlarında ifrad etmek. Yani rububiyetinde ha, eğer bir kişi rububiyetinde Allah subhanahu ve teala'ya zatında ortak koşarsa yani başka birisinde de yani o zatı ispat ederse veyahut da Allah'a mahsus olan fiilleri onun dışında birisinde ispat ederse veyahut da Allah'a azze hocam mahsus olan isim sıfatları Allah'tan başkasını ispat ederse ne olur? Müşrik olur. Yani rububiyetinde ha, bunda da ihtilaf yok. Yani fırkalar arasında eğer bir kişi Celle rububiyetinde birini denk kılarsa, eşit kılarsa en tec'alillahi neden? Ha, nebevi tarif, şirkin. Neden neydi? Ha, onun naziri, onun Musan, onun mesili. Musavik yani tesviyetül Bilmahil. bil mahluk dedik şirk. Yani eğer böyle yaparsa o zaman zaten bu rububiyette. O zaman bu fırkalar indinde ihtilaf mevzusu değil. İhtilaf mevzusu neresi? İhtilaf mevzusu neresi? Kendisini İslam'a nispet eden ve Allah subhanahu ve teala ibadet ettiğini iddia eden ama o ibadetin hakikati Allah'a ortak koşmak olan. İbadetin hakikat, hakikati Allah'a ortak koşmak. Lakin o şahıs ne diyor? Onu Allah'a kulluk diye yapıyor. Allah'a iman etmiş ve Allah'a kulluk diye yapıyor. İhtilaf mevzusu bu. Tamam bu kişi şimdi o işlediği şirk ile Muşrik olur mu olmaz mı? Ha Şimdi bunun temelinde de yani reddedenler diyenler yani böyle bir şey mümkün değildir. Diyenlerin fesadı işte burada Allah-u Ha Fesadı nerede? Çünkü onlar şirki sanki o insan bir anda Allah ortak koşmak istiyor. Ya da amelleri yani Allah subhanahu ve tevhidi terk ediyor. Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşmayı murad ediyor. Diyorlar ki böyle bir şey mümkün değil. Niçin? Çünkü İslam nedir? <gülüyor> El i̇stislamu Allah'e, betevhid, ve kuluosu men ve zaten İslamın hakikatı bu. Zaten insan, yani o kişi onun için İslam'a girmiş, Allah'ı tevhid etmek için, onu itaat etmek için, Şirkten zaten ne olmuş? Hulus etmiş, yani ter, Şirk'i terk etmiş, onu bırakmış. Onun için şimdi bu insan nasıl Şirk işlemek isteyebilir ki? tamam nasıl Şirk işlemek isteyebilir? Bu mümkün değildir mümkün olmadığı için diyorlar ki bu asla söz konusu değildir. Dolayısıyla bir insan ancak bunu nasıl yapabilir? Yani cehaleten olabilir. Yani yaptığı amelin ibadet olduğunu, tevhid olduğunu zannederek ama hakikatine şirk olduğunu. Zan yani bilmeyerek, bunu şirk olduğunu bilmeyerek yapıyor olabilir. Efekele o zaman şimdi yani zaten yani onlar kendi bak kendi tasavvurlarında zaten bir Ha, bir tenakuza düşüyorlar. Yani fesat orada. Doğru o insanlar yani yaptıkları şeyin şirk olduğunu bilmiyorlar. Yani o da yani bilmiyor o da ayrı mesele. Yani bilginin şeylerden önce bir tarifi o konu daha sonra gelecek. Ben sadece şu anda ne yani ne önemli olan ne o işledikleri şirk, şirki niye şirk olarak telak etmiyorlar? Çünkü o şirk bir gelişme süreci içerisinde onlara bir ibadet kılıfında gelmiş. Tamam ibadet İbadet kılıfında geldiği için onlar artık onun mahi, hakikatini, gerçekten mahiyetin, mahiyetini artık göremiyorlar, ayırt edemiyorlar. Ayırt edemiyorlar. İşte burada müellifin hafifullahın, yani burada şey etmek istediği o. Tarihsel olarak. Ve burada dedik bu biraz, yani bu ifade burada biraz işin gerçeği yani biraz yetersiz. Tamam yani buradaki şeyhin ifadesi yetersiz. Ve rafidatuhumul ladina ahtathus shirke. Şirki ihtas edenler rafizilerdir. Bu hadis ümmeti yani bizim yani bu İslam ümmetinde fom evvelu men ahtathus şirke fi zaman Ali ibn Abi Talib radıhallahu anhu fa ahraquhum bin Burada kastetti kimler? Yani Abdullah ibn Seben'in Sebeyyye fırkasına mensupların. Tabi bunun şeysi var ama Ha, bunun evveli var evet doğru yani Abdullah bin Sebe o e, raja görüşünü sonra Bede görüşünü e, işte Ali Râzil anhoya ruhiyette yani şirki ihtias etmiş olan evet Abdullah bin Sebedir ruhiyette şirki. Lakin onun tabi şeysi var ha, yani bir de bir gelişme süreci var Veyahut o o görüşlerin Müslümanlar arasında kabul görmesini kolaylaştıran ha kolaylaştıran zemini oluşturan başka şeyler var. Başka fesatlar var. O fesatlar da yani en büyük etkinlerde yani insan kendisine şöyle bir soru sorması lazım şimdi. Yani e, nasıl oluyor da insanlar o zaman yani Allah subhanahu ve teala'yı tevhid eden o insanlar bir adam geliyor ve Ali için ilah diyor. Ve bu kabul görüyor bazı bazılarında ve bu büyük bir tezat değil mi yani o insanların sen inançlarında, da büyük bir tezat sen Allah'a lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef diyor ki Allah yani Ali şeydir ilahdır onu kabul ediyorlar ve da işte buna misal getirdi Muhtar mesela fakir o da diyor ki ben ben de diyor nebiyim diyor bana diyor vahiy gelmiyor diyor. Ona da tabi oluyorlar. Ona tabi oluyorlar. Hatta işte Muhtariye Fırkası bu ümmetin o zaman lef lef lef lef lef lef lef lef ona karşı ordu çıkarmıştır. Yani savaşmıştır. E şimdi nasıl oluyor bu ya? Nasıl mümkün? Bu bir anda yani o geldi dedi ki yok Allah ilah değildir. Ali ilahtır mı dedi? Haşa. Elbette. Yani öyle davası böyle değil ama bir zemin var daha. Yani o sözlerin kabul göreceği bir zemin vardı. Çünkü artık bir bir şekilde İslam kılıfına sokulmuş lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef oynamaya başladıkları zaman. Tamam Allah Subhanahu yani artık Allah Subhanahu ve Taala'nın zatı, isimleri, sıfatları artık yani tasavvura açılmaya başlandığında. Yoksa selef indinde asla Allah Subhanahu ve Taala'nın yani zatı ve isim ve sıfatları asla akıl ile ha tasar edilmezdi asla akıl ile yani bir şekilde halledilmeye çalışılmazdı lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef lef onları ispat etmek Selefin fehminde tasdik etmek ikrar etmek ispat etmek geldiği gibi ispat etmek ha bunu akıllı böyle kullanırlardı ama onun ilerisinde yani keyfiyeti veyahutta da bunun hakikati nasıldır ve buna göre de Hangi hakikat ispat edeceğiz? Hangisini reddedeceğiz? Hangisi tevil'e yani muhtaçtır, hangisi değildir? Gibi bu bidatlara asla girmemişlerdi. Ha bunlar ne, neyle meydana çıktı? İşte bu geçen derste bahsettiğim o ümmetin ümmette kırılma noktası olan Osman Anhu'nun şehadeti ve onun akabinde sahabe, sahabenin ihtilafa düşmesi ve artık yani o kendi zatına aslet işin yani kendi zatında işi ifade ediyor aslında. Bak o bütün ulema bunu böyle değerlendirir. Yani o ümmetti bir kırılma noktası. Onun akabinde bir şey meydana geldi. Yani Müslümanlar kendilerine şu soruyu sormaya başladılar. Yani Allah'a isyan edenin hali nedir? Bak o bile gösteriyor ki onun evvelinde böyle bir böyle bir sual yani en azından ümmeti meşgul etmiyordu tamam yani elbette böyle bunu sual edenler vardı elbette muhakkak varmıştır ama yani ümmeti meşgul eden bir sual değildi bu asilerin durumu ne olacak işte onun akabinde de hani ümmet fırkalaştı ya yani orada ümmet fırkalaştı kimisi dedi ki bu fasıklar bu asiler yani sahabenin yolunu izlediler dediler ki bunlar asidir lakin isyanın dereceleri var derecesine göre ya ebedi cehennemliktir veyahut da yani Allah'ın azacının mesiyetine mesiyetine kalmıştır. Belki cehennemde azap çekecektir bir hatta çekmeyecektir ama cennete girecektir. Yani selefin sahabenin yolunu izleyerek o fasık için yani İslam'ı ispat etmişler. Eğer o onun fıskı yani şirk küfür mahiyetine değilse. Hakimisi fasığı ne etmişler? İslam milletinden ihraç etmişler. Demişler ki her, herhangi isyan ne olursa olsun insanı İslam'dan ihraç eder. Kafir yapar. Dünya ahirette, ebedi cehennemliktir ve dünyada da küfür hak, ahkamını alır, hariciler. Bunun bir alt tabakasına mutezile bir görüş ihdas etmiş. Onlar demişler ki, evet yani bu bu ahirette cehennemliktir ile ebed. Lakin dünyada ne ederiz? İslam ahkamının üzerlerine icra ederiz. Onlar nedir? Yani onlar bir menzile, beyne menzileteyn. Ha, i̇ki menzili arasında bir menzile dedi. Ne kafir ne Müslüman. Ama ahirette ebedi cehennemlik kılmışlardır. Ha buna bir cevap veren başka bir fırka çıkmış işte cehmiye, işte murciye, umu, umu erca fırkası dediğimiz bunlar da umumen demişler ki yani tasdikle beraber herhangi bir isyan zarar vermez. Tasdikle beraber. iman tasdiktir. Dolayısıyla yani ne etmişler? Ümmette bir ilk olan İslam ümmetinde o zamana kadar bir ilk olan meseleyi kendi aralarında ihtilaf ederek halletmeye çalışmışlar. O ihtilafa da sebebiyet veren nedir büyük yani çapta? Kelamdır. Tamam yani O ihtilafı tetikleyen, o ihtilafı yani besleyen, ihtilafı besleyen kelam. Çünkü dikkat ederseniz bakın bu ihtilaflar ne zaman ortaya çıkmıştır? Tabi hepsi yani hepsi sahabe radül döneminden sonra ortaya çıkmıştır yani tabiyle yani ilk, ilk şeyler yani bu Yunan felsefesinden sonra bu şey tarafından Kurasan tarafından gelen felsef, yani ve bu Haran tarafından felsefi kitaplar bunların ilk İslam topraklarının giriş yapması ve tercüme edilmesi yani Arapçaya tercüme edilmesi Suriyan icleni vesaire bu Ebu Caffir el-Mansur döneminde olmuştur Abbasi halifesi Ebu Caffir el-Mansur o da e, vefatı 158 158 Hicri 158'de vefatlığını düşün yani artık ikinci yani ikinci asrın ilk dönemlerinde ve özellikle yani artık mantık ilminin yani çok yaygın olduğu ve çok yani ulema arasında artık kabul görmeye başladığı ilk zamanlar bu memunun dönemidir. Memun dönemidir. Memun da yani ikinci asılların ortasında veyahut yani tam ne zamanda? 200 20 küsürlerde doğru hatırlıyorsam vefat etti mi? Evet vefat etti. Dolayısıyla yani o dönemler ve bu dönemlerde yani kelam ilminin İslam aleminde yayılması döneminde de bu kader görüşü, sonra işte bu irca görüşü bütün bu görüşler bu dönemlerde ortaya çıktı ve bu dönemlerde güçlendi. Fırkalaştı. Dolayısıyla elbette yani bu kelamın İslam aleminde yayılmasıyla bu görüşlerin de artık mezhepleşmesi yani görüşlerin artık esasları olması, dayanakları olması, bir sistematik bir hale dönüştürmesi, yani mezhep haline dönüşmesinin elbette bir bağlantısı var ha. Kelamın yayılmasıyla. Dolayısıyla burada yani rafiziler de yani bunun akabinde ortaya çıkmış olan bir fırka. Ha? Çünkü rafiziler, yani de rafiz dediğin zaman rafiziler kimlerdir? Yani aslen rafizi dediğin zaman rafizi yani Zeyd bin Ali Rahimullah'ın hani rafat tumuni dedikleri fırka. Onlar Zeyd bin Ali raddül anhu'ya Ebu Bekir raddül anhu Ömer raddül anhu'ya Osman raddül anhu'ya kötü konuşmasını istediler. Yani tekfir etmesini, inkar etmesini. O da bunu kabul etmedi, reddetti. Onlara ne ettiler? Onu raft ettiler yani terk etti. Onlar dedi yani rafat tumuni oradan da rafada, ravafet Rafi'la ismini aldılar. Elbette o görüş ondan evvel de vardı. Elbette yani bu yani bu e, olaydan evvel de onlar o görüş sahibidiler. Ama ondan sonra aslen Rafi'zi ismeyen yani oradan gelme. Ama elbette yani bu görüş daha evvel de vardı. Yani Ali Radül Anhu'ya karşı işte aşırı bir tazim hatta işte ilah, ilahlaştırmak. Ondan masumiyeti kabul etmek. Raca'a görüşünü kabul etmek. Yani o tekrar geri döndü. Şeyde o kendi başlarındaki o reis şahsiyetinde ondan sonra onda işte masumiyeti iddia etmek o bu İsmailiye batini fırkasının hep bütün o batini fırkaların ortak inançları dolayısıyla rafizilerin de yani o uluhiyet ibadetini ümmete musallat etmeleri uluhiyet tevhidindeki şirki, uluhiyet tevhidinde şirki ümmeti musallat etmeleri yine aslen Allah'ın isim ve sıfatlarındaki Allah'ın isim ve sıfatlarında yapılmış olan ha o o sapmaları, o tahrifleri bina ediyor. Yani düşün bir kader kaderciler Allah'ın aziz ilmini inkar ediyorlardı. Diyorlardı ki Allah Subhanahu ve Teala bilmez. Yani bir şey vaki olacak. Vaki olduktan sonra ancak onu bilir. Ha ona ona muhalif cebriyeler onlar dediler ki, hayır bilakis Allah her şeyi bilir, her şeyi bilir. Dolayısıyla kul da hiçbir surette yani amelinde şeytme hür değildir, yani bağımsız değildir. Her şeyi Allah Azze ve Celle ona zorla yaptırır. Dolayısıyla da mükellef değildir, yani yaptığı amellerde aslen yani cezaya yani salih değildir. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle ona zorla yaptırıyor. Yani bu bu batıl bu batılların elbette nasıl diğer gene yani sıfatlara yönelik isim ve sıfatların diğer şeyler bina etti. Görüşler bina etti. Bunlar da hepsi daha sonra Maturidi ve Eş'ari fırkasında bir çatı buldu. Şimdi gerçeği bu. Yani o gelişme süreci bu bu itikadi ihtilaflarda ve tahrifler hepsi bir şekilde Maturidi ve Eş'ari mezheplerinde yani artık bir nihai bir hal nokta. O da yine kendi içlerinde yine devam etti yani. Ha bugün de yine bugünkü Maturidiler eski Maturidilerle aynı değil. Bugünkü Eş'ariler eski Eş'arilerle aynı değil. Yani o mezhepler de yine kendi içerisinde bir gelişme süreci yaşadı. Ama o ilkin olan bidat mezhepleri yani itikadi bidat mezhepleri bir şekilde hepsi Maturidiler ve Eş'arilerde bir bir sonuç buldu. El-muhim. Şimdi o zaman yani burada wa rafidatu humu lladine ahdathu yani şirke kast ne? Yani ibadet, ibadet şirkini Onlar ihtiyaç etmişlerdir diyor. Humu. Fahum evvelü men ahlattı şirke fi Ali ibn-i Talip radıl anhu fe ahraqon bin nar. Bunlar sebebiye farkası. Hum evvelü men ahlattı şirke fi nubuvveti ba'da halbın murtaddin fadda al muhtar ibn-i beyt al-thaqafi el fiha. Yine ilk de yine yani nubuvvet bakısında ilk yine ortak yani şirk koşmuş olan diyor yine rafizler yani muhtar vesilesiyle. sile. Sonra ahtethu shirka fi'l-asma'i ve's-sıfat, haythu şebbe'u'llaha bihalqihi, feharracet minhum taifetül Yani Allah subhanahu ve Teala'yı teşbih etmek, mahlukatı teşbih etmekle yine ilk olanlar rafizler olmuştur. Bu ferdi hareketler. Yani ümmet içerisinde yani cemaat fertler veyahut da cemaatleşmiş olan fertlerin yani şirki احتاست من له ثم فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة في بعد البلاد رفعوا رواي الشرك في عصرهم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أن القرامطة إنهم أظهروا شرائل الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونسب القضاة والمفتين لكن أظهروا الشركة ومخالفة الشريعة فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وقرامطة بو devletleşmiş artık ha. karamita devleti ve devletleşmiş bir halde şirki yani yaydılar halka halkın içerisinde yaydılar ve çoğalttılar. Karamita bu arada karamita yani Karmat diye bir adam Karmat e, is yani lakabı Karmat. Karmat yani yani kısa boylu bodur kısa boylu, ayakları kısa karmat, o mana, boduru yani bodur arasında ismi de aslenle Hamdan İbnül Eş'''' at. Hamdan İbnül Eş'''' at. Bu Fars taraflarında, yani Fars topraklarında yani zahiri Ehlibeyt sevgisi olan, hani sözde Şii yani Ehlibeyt taraftarı ama hakikatte o Fars topraklarının evvelinde olan bu mezlekiye inancını şeyden yani onun kalıntılarını idame eden, mulhit, şeriatı atıl kılan, şirk ve küfür olan, hatta yani iştiraki olan, iştiraki olan, dediğim gibi işte bu kadın, mesela kadınları adeta ortak mal gibi değerlendiren, herkes yani kadınlarda bir nasip sahibidir. Ve bu raca görüşünü, beda görüşünü vesaire, Hatta yani iki ilahın varlığına itikad eden eski yani o Farsi felsefi yani dinlerin kalıntıları üzere olan batin yani hakikatte batini İsmail'i bir fırka Batini ne demek? Yani şu temel inanç. Her zahirin bir batini tevili vardır. Her zahirin bir batini tevili vardır. Dolayısıyla zahir bütün İslam şeriatını ne ettiler? Bir batın ile tevil ettiler. Dolayısıyla İslam şeriatını atıl kıldılar. Ve bu devlet yani Karamita devlet, devleti yani 3. asırda hüküm sürdü ve şey toprakları Irak ondan sonra Hicaz toprakları işte meşhur Hicaz'da Mekke'ye 3. 3. asırın 2. asırın 2. yarısında Mekke'yi istila ettiler. Sonra zemzem suyunu heder ettiler, e, zemzem kuyusunu Hacer-ül Esved'i çaldılar. Aksa bölgesine götürdüler orada yani 20 sene kadar Allah'ım ahsa bölgesinde kaldı. Yani böyle şer bir fırka yani. <gülüyor> tabi tabi diyorum yani İslam şeriatını umumen bütün ahkamı istisnasız ha bütün ahkamı atıl kıldılar. Şeri, bütün şeriat ahkamı atıl kıldılar. Onun için burada diyor. Onlar ne? Aslen azharu şerail islam. Onlar <gülüyor> İslam şeriatını ettiler Ve ikametul cüm'ati ve cema'ati ve nasabul qudat ve muftin. Kadıların müftileri vardı. Lakin azharu şirk. Şirki ve muhalefete şeria. Yani şeriatı muhalefeti bir. Yani ahkam babına bir de şirk. Yani uluhiyette işte kabiller inşası, türbeler ve işte Aliye ve imamlara, kendi tabi imamlarını bu İthna Şeriat gibi değil. Yedi imam, Kramitada bunların masumiyeti onlara işte ibadet yapılması vesaire bunlar izhar ettiklerini artık net İslam uleması onların küfründe icma etti karametilerin ve keda beni buvey beni buvay de böyle buveyhte yani beni buvey buveyh oğulları buveyh adında bir adam bu da farsı baktika dedin yani bütün bu şeyler bütün bu sapkınlıklar dindeki sapkınlıklar fars topraklarından gelmiştir acemlerden yani Fars topraklarından. Ve dikkat edin, Türklerin de İslam'ı aldıkları İslam'ı aldı, almış oldukları topluluk da Araplardan ziyade Farsilerdir. Dolayısıyla Türkler de ilkten beri yani ilk andan beri aslen hep bu yani bu sapık İslam'la temasta olmuşlardır. Yoksa saf yani tevhid saf haliyle İslam yani Türkler yani hiç dememeli ama yani temasları azdır yani bir de kendi geçmişleri yani Türk halkları biliyorsunuz şey bir halk. Yani gök e, gök Tengri dinine mensup şamanist bir topluluk yani. Şamanizm bir din değildir ama bir yani dinin içerisinde bir bir disiplindir yani. Aynı mesela tasavvuf din değildir. Tasavvuf İslam dini içerisinde bir batıl bir disiplin ya. Onun gibi yani şamanizm de kendi zatında din değildir ama Türkler şamanist idi. Şamanisti ve şamanizm yani nedir? Tabi putperestlik, doğa özellikle doğal, doğa e, hakikatlerine yani ibadet eden. Onun için hani hatırlarsanız İmam Şayfa Rahimullah da şirki bu iki şeyde taksimen ayırıyor. Araplar bunlar bunların şirki neydi? Bunlar yani putlara ibadet eden topluluktur. Araplar putlara ibadet ederdi. Acemler de diyor ne? Hayvanlara, suya. <gülüyor> Yani doğal, ha, doğa gerçekleri, hakikatlerine yani. Gerçekten de öyle. Şamanist ne demek? Yani şamanist topluluklar ayıdır, işte kuştur, kartaldır, aslandır. Yani bunları kutsallaştırırlar. Suyu mesela kutsallaştırırlar. Bunu, ama Araplar daha ziyade işte putlar. Ha, el Muhem yani Beni de yine 3. asırda, sonra 4. asının ilk dönemlerinde bunlar da devlet sahibi oldular. İlkin bu Deylem tarafında, ortaya çıktılar. Ondan sonra orada Şiraz, İspahan yani İsfahan buraları buraları galip geldiler. Ondan sonra Abbasi işte Bağdat'a yürüdüler. Bağdat'ı işgal ettiler ve Bağdat'ta da uzun bir zaman yani hüküm sürdüler. Yani burada ne diyen, yani Buradan demek istediği ya Bunlar Beni Buveyh'te yani batini bir fırka. Batini fırka. Bunlar da aynı şekilde yani bütün ne kadar haram varsa hepsini mubah kıldılar. Mübahları hepsini e, haram kıldılar ya da farzları hepsini tevil ettiler İslam şeriatını atıl kıldılar bir de üçüncü bir devlet yani devlet olmuş olan üçüncü bir fırka var Ubeydi. Ubeydiler Ubeydi. Ha. Ubeydiler Ubeydi. bunlar yani özellikle bu üçüncü dördüncü asırda ha, üçüncü dördüncü asırda bunlar devletleştiler beşinci asırda devlet sahibi oldular ve devlet yoluyla artık o ibadet şirkini ha, insanlar arasına yaydılar onun için bunu burada yani taksim ediyor yani ifradi bir fert bazında şirk ümmette var oldu bir de devlet bazında şirk ümmette var oldu ve ikisinin de temeli kime dayanıyor? Hacan, farz. farz yani rafizlere dayanıyor yani bu şi kabir şirkini özellikle yani şahısları yönelik o tazimi şahısları yani masum kılmak onlara bir kutsiyet atfetmek ve onlara ibadet etmek ve ölüleri Ölülere karşı ibadeti Ümmete ithal etmiş olanlar Rafizilerdir Şia yani Diyor ki Ve beni bu veyh Kale Abdurrahman ibni Hasan Emmel ilhadu fit tevhidil ameli Tevhidil qasti ve Yani buna Uluhiyet tevhidi Fe zelike veqa Lemme sarali beni bu veyh Deylemi fil meşriki Devleten فأظهر الغلوة في أهل البيت وبنوا وبنو المشهد بزعمهم أنه قبر أم المؤمنين علي بن بطالب رضي الله عنه وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور آل البيت وعبدوهم بأنواع العبادة وتبعهم على ذلك بنو عبيد القطاح يعني فاطميラー يعني ناد بوردا و zaman يعني بكبر شركيني أوللر karşı و azgınlığı, aşırılığı yani hem ferdi hem de devlet bazında özellikle yani rafizi, bu batini fırkalar, karameti sonra beni i Bubey ve Fatimiler ortaya çıkarmışlardır. Bu da ne zaman? Yani 3. as 3. asın ilk çeyreklerinde yani 200 260'lardan itibaren diyebilirsin. 260, 270 hicri Ha, o dönemlerden sonra bu fırkalar devlet sahibi oldular. Hemen yani devlet olarak şirki yani ibadet şirkini İslam ümmetinde yani yaymaya başladılar. قال ابن تيمية rahimullah اول من وضع هذه الحديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور اهل البيدع من ve ونحوه O zaman İbrahim bin تيمية rahimullah ne diyor? Yani bu meşetler ve bu kabirlere ziyaret ziyaretin ıı, meşruriyetini ifade eden hadisleri uydurmuş olanlar kimlerdir diyor ilkin ilk bunu yapanlar yani bidat ehlinden yani rafiziler diyor. Ehlul bid'ah min arawafidi ve nahuhim. Firraddi al aqna'i. Ve ayrıca. Ama hujaju ila al qubur ve müttaxizun laha aulthan ve masajda ve ayadan Hؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعهم منهم طائفة تعرف ولا كان في الاسلام قبر ولا مسجد يحج اليه بل هذه انما ظهر بعد القرون ثلاثه فبورده yani şey burada önemli olan mesele burada yani üçüncü asırdan sonra ancak diyor bunlar ümmette var olmuş ondan evvel ne sahabe ne tabiîn ne onlara tabi olanlar tebe tabi tabiîn devrinde bunlar yoktu diyor Bunlar yoktu. Bu ferdi olarak şirkler var olsa da Cemaasel Abdülhamd'in Sebe gibi veyahut da işte Muhtariye gibi, Karamiye gibi vesaire o fırkalarda şirk olsa da ama bunlar devletleşmediği için yani bunlar o şirklerini yayamıyorlardı. insanlara yani e, sunamıyorlardı. Hani bir yere gidip de bir türbe inşa edip onun şu insanları o türbeye tavaf ettirmek, o türbeye dua ettirmek, istigase yaptırmak vesaire buna güçleri yetmiyordu ama bu Rafizi bu batini, batiniye devletleri me oluşunca bunlar artık devlet gücüyle artık türbeler inşa etmeye başladılar. İşte insanları buna teşvik etmeye başladılar. Bu manada yani onun meşruiyetini ifade eden hadisler uydurmaya başladılar uleması vardı. Yani bu devletlerin alimleri var. Bugün olduğu gibi. Bugün de bak yani şeylerin bu tahti devletlerin alimleri var. Bak şu anda Suudi Arabistan'da her gün yeni bir yeni bir fesat. Yeni bir şeriatı muhalefet. E ama alimleri var. Sudeisleri var. Onlar bu işlerin meşru olduğunu, doğru olduğunu, bir şekilde yani, yani hak olduğunu yine insanlara telkin ediyorlar ve belki açıktan söylemeseler de onların orada varlığı halk diyor ki yani eğer bunda bir yani İslam'a bir muhalefet olsa e o zaman o, o durmaz onlarla beraber bak o onlarla beraber aynı Türkiye'de mesela yine her ne kadar muhalif düşseler de hatta bu daha da kötü mesela bu İhsan Şen Ocak gibi Nurettin Yıldız gibi ve onların çapında yani onların misali olan hocalar Şimdi bunlar insanlar biliyorlar ki sistem ile bir muhalefetler bir yani sistemle iyi değiller. Hatta sistem onları yani rütbelerini düşürdü. Hatta davaları açtı vesaire değil mi? Bazı yani sisteme göre aşırılıklarından ötürü. Dolayısıyla halkın gözünde bunlar sisteme muhalif olan sistemle müca sisteme karşı mücadele veren hocalar. Ama aynı zamanda bu hocalar yine o sistemin içerisinde yer alıyorlar ve sistemi destekliyorlar. Yani sistemin doğruluğunu yine ifade ediyorlar. Yani meşruiyetini ha, meşruiyetini yine sağlıyorlar. Dolayısıyla bu hatta halk için yani Müslüman halk için çok daha büyük bir fitne. Diyorlar ki yani eğer burada yani tekfire gerekli veyahut da inkara gerekli, kıyama gerekli bir şey olsaydı o zaman bu hocalarımız böyle bir şey yaparlardı. Dolayısıyla frenliyorlar yani onların o hali aslen belki itiraz etmek isteyen, inkar etmek isteyenleri dahi frenliyor. Dolayısıyla yani o devletleşme onun için İbn Hazmi Rahimullah diyor ki yani bir yani bir kişinin mezhep, yani bir mezhebin yayılması arkasında bir devlet gücüne bakar. Devlet gücüne sahibisi o, o mezhep yayılır. İşte onun için Halifi mezhebi çok yayılmıştır. Çünkü Abbasiler Hanefi mezhebini benimsemişlerdi. Ha ondan sonra Şafii mezhebi çok yayıldı çünkü Eyyubiler Şafii mezhebini benimsediler. Yani devlet gücü. Mesela Maghrib'de hiç alakası olmayan Medine nerede, Maghrib nerede? Maghrib. Ama Maghrib'de Meliki mezhebi yayıldı çünkü Murabit'in devleti Meliki'ydi ve Meliki mezhebini yaydı. Yani devlet devlet benimsediği zaman o zaman o mezhep orada yayılıyor. veya da Hanbeli mezhebi Hanbeli mezhebi Bağdadi mezheptir. İmam Ahmet'in mezhebi Bağdat mezhebidir yani. Ama Hicaz'da yayılmıştır. Çünkü İmam Muhammed Abdülvahhab Rahimullah devleti yani mezhepte Hanbeliydi. Ve o mezhep yani bugüne kadar yani şeyde Suudi Arabistan'a hakim olan mezhep. Tabi şu an artık kendilerini o, o şeyden koparmaya çalışıyorlar da. Yani el mühim devlet desteği ya. Dolayısıyla burada da önemli husus ne burada imamümmi tebir rahimun sözünde yani bu kabiller bu meşetler vesaire bunlar sahabe tebe döneme tebe tabii döneminde yoktu üçüncü asırdan sonra ümmette ortaya çıkmaya başladı sonra diyor ki vakaalı şeyh Abdullahi ibn Abdurrahman rahimullah inna al-i-ateqade fil-amwati inna ma hadda بعد موت الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين El itikad fil emvat. Ölülerde bu itikad ha. Bu ancak ne zaman ortaya çıkmıştır diyor بعد Mautil İmami Ahmet. İmam Ahmet'in ölümünden sonra. Yani üçüncü asırda üçüncü asırda artık ortaya çıkmıştı Ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve men fi tabakatihi min ehlil hadithi vel fukha vel mufessirin. Ve kala şeyh Muhammed fi tarihil necd fi risaleti ila suveydi kala inna evvela من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملؤونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج كروبات وقال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليذ في من عبد الله عند قبر رجل صالح قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وإبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد يعني kabiller üzerinde mescit inşa etmiş olan ilkler kimlerdir? <gülüyor> Rafiziler. Yani burada umumen rafize Çünkü bazı alimler bütün o Şii fırkalara Rafizi ismini itlak ederler. Tabi ama yani aralarında biliyorsunuz yani Şii fırkaların arasında şeyler var. İhtilaflar var. Ama burada yine yani şeyde Şeyh Abdül Latif, İbn Abdurrahman Rahimullah olsun. Sonra yine Muhammed, İmam Muhammed Abdülrahman Rahimullah olsun. Ne diyorlar? Yani bu ilk ölülerde itikadı, kabir şirkini ha, ibadet şirki yani bu. Kabir şirki nedir? İbadet şirki. Allah'a mahsus olan ibadet hakkını Allah'tan başkasına sarf etmek. Bütün bunlar ortaya çıkaran ilkler rafizilerdir. Ve kâle şeyh Abdurrahman İbni Hasan fi kurretu ayunul muhhidiyyin ve kad ammetil belve bil cehli ba'del kuruni thalâfe. Üç asırdan sonra bu cehalet yani umumen bütün ümmete geldi. Lema waqa'al gulu fi kuburi ehli'l-beyt ve gayrihim. El-gulu fi kuburi beyt ve gayrihim. ehlil yani burada tay bütün bu fırkalar bu şirklerine hangi kılıfı aldılar? Hangi kılıfla bu insanlara bu şirklerini sundular? Ehli'l-beyt sevgisi yani yine bak dikkat edin ilk şirkte böyle yani salihlerinde yani salahlarını ihtilaf edilmeyen insanların tazim tazim etme kılıfı. Ehli Beyti kim sevmez yani ehli Beyti sevmek imandır dinen vaciptir yani ehli beti sevmen dinen vaciptir. Ha bu kim hiçbir Müslüman ihtilaf etmez. Ha bunu aldılar ona da bu kılıf içerisinde bütün o ilhatlarını, bütün o fesatlarını o ibahiliklerini hepsini yani bu kılıf içerisinde insanlara sundular. Bugün hala öyle. Ya bugün de adeta Şia indinde dinin her şeysi nedir? Helbet seviyorsun. Helbeti seviyorsan tamam bitti. Onun için yani şeylerinde yani bütün ilimleri ona bina ediyor. Eğer Şiiysen helbeti seviyorsan o zaman yani söylediğin en yalanın en alası da olsa yani apaçık Yalan olduğu Apaçık belli de olsa şeysi yok yani. Makbuldur, makbul çünkü ölçü o. İnsanlar da böyle kandırdılar. Evet, ve bu adam bela bilgeli. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. ve gayrihim ve buniyat bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. ve bazıları bilmiyor. Belki bazıları bilmiyor. Belki bazıları الأموات أموات وتعظيمهم بالإبادة وقال ابن صحمان في كشف الشبهتين أما مسألة تعفيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهوى ولا غيرهم. بكون ذا كمسة اختلافت ما زالبته وهي معلومة من الدين بالضرورة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 ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام وتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعد من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستيق الأقوبة لكن لا يستيق الأقوبة حتى تقوم عليه الحجاء ثم التتارد أول من أحدث şirket teşri' fi ma summi yasık yasık yasık yasak ve ehlu el badiye ve el qabail fi bil adat ve sulu yani töre yani burada ne diyor e, müellif ibadet şirki yani bu salihleri tazim, ölüleri taziimi bina eden o ibadet şirki bunları ilk ihtisas eden kimlerdir diyor of. rafizilerdir diyor sonra Teşri şirkini ilk ihtihaz eden de ha, tatarlar, tatarlar Moğollardır. Moğollar. Ha, Tatar diyorlar da Araplar Tatar diye ifade ediyorlar ama aslen onlar Moğollar yani. Ee, Moğol, Moğollar ee, ve bu töre manasında töre. O da hakimiyette şirk. Töre. Onu da ilk ihtihaz edenler şeylerdir. Yani kabileler. kabileler. Ha, buradan yani elde etmen gereken en büyük fayda bu tarihi şeyden. Ki bu tabi iktisar ile. Yani bu şirkin tarihsel gelişmesi iktisar ile. Ama o zaman iki şey yani birinci mesele anlaman gereken şirkin bir gelişme süreci var. Yani şirk bir anda bir anda kendisini İslam'a nispet eden bazıları bir araya gelip de ortaya çıkıp da biz, biz artık Allah'a Allah ortak koşacağız demediler. O bir süreç. Yani bir e, yüz yıllar içerisinde, yüz yani seneler içerisinde meydana gelmiş olan bir süreç. Ve orada bir akide bir akide bina ederek oraya doğru gitti. Ve artık yani Abdülhamd Nisabe gibi adamlar gelip de Artık yani bir insanda bir uluhiyeti ispat ettikleri zaman onu kabul edecek olan bir zihniyete, bir itikata sahip olan insanlar hazır etti o süreç. Veyahut da muhtar gibi adamlar gelip de nübüvveti iddia, yani iddia edince bunu kabul edecek. Ama ümmetin yani umumen bu itikadın dinleşmesi, mezhepleşmesi yani mesele o. Mezhepleşmesi. Yoksa o da elbette bir kabile ya da bir bir bir cemaat, bir taife. Yani o, o birinin nübuvetini ikrar ettiği, onun peşinden gitti ama mezhepleşme babında artık o itikadın temel esasları oluşması, onun tebası olması ve levki yani e, aradan çok uzun zaman geçse de yine başkaları sadece o mezhebin yani itikadi kaynak kitaplarına rucu ederek o itikadı benimsemesi aynı yoldan gitmesi, izlemesi gibi şeyler. Vahis o. Yani bir kabir şirkini ortaya çıkarmak. Salih insanlara veyahut da ölülere karşı bir ibadet bir ibadet anlayışı ve bunun İslam'dan olduğunu asıl mesele orada. Yani sen o ölüye Allah'ın sadece Allah'ın hak ettiği bir ibadeti sunduğun zaman bunun İslamda var olan bir ibadet olduğunu zannetmen, bunun yani dinen meşru olduğunu zannetmen, böyle yaparak sen Allah'a yakınlaşacağını zannetmen, ha bu bir bu bir şey yani bu bir itikat, ha bu itikadı işte ne? Bu itikat o süreç içerisinde meydana geldi, o süreç içerisinde ve bu süreçte ilklerin arasında yoktu, ha tek fer, tek tük ferdi o hareketler vardı, lakin bunlar sahabenin Döneminde elbette sahabenin yani varlığıyla bu bu tip hareketler hemen yok ediliyordu. Tabi'nin dönemi de böyleydi. Te Tebe-i dönemi de böyleydi. Yani bunlar güç sahibi olamıyorlardı. Ha yani etkileri güçlü olmuyordu. Ama ne zaman ki bu üç ilk nesil yani sona erdi. Ve o bidatlar da artık iyice yani halk arasında, ulema arasında tabii yani e, yayıldı. Ve ulema da bunları halka doğru olarak anlatmaya başladı. Özellikle devlet erkanı da özellikle devlet başındaki insanlar da yani halifeler kabullenip ondan sonra devlet gücüyle yayılmaya başlayınca o zaman bunlar artık İslam ümmetinde artık mezheplere dönüştüler. İtikadi mezhepler, ameli mezhepler oldular. O zaman birinci mesele bunun bir süreç, bir sürecin içerisinde meydana gelmiş olması. Sonra üçüncü muhim mesele bu ee, ilk nesil ilk 3 nesil içerisinde bunların vakı olmamış olması bu şirkin ne zaman ümmeti, ümmetin içerisinde e, baş göstermesi 3. Üç, üç asırdan sonra. Ha. 3. asırdan sonra. Yani artık 250 sonrası. 200'e 260 270'lerden sonra artık bütün bu yani karamitler olsun, Beni Buveyh yani olsun veyahut da Fatimiler olsun. Bunlar hepsi yani o 3. 4. asırda, 4. asırda özellikle 3. Hani asırın son artık son yarısı 4. asırlarda bu dönemlerde güçlüydüler ve İslam topraklarında o şirklerini yani umumen yaydılar. Ha. ha şimdi buradan çıkaracağın büyük bir fayda nedir? İşte buna burada şeyin de imamların sözü de ona işaret ediyor. Diyorlar pekala. Ya bu sözlerin şimdi şöyle bir netice çıkarmam lazım o büyük fayda eğer bu şirk 3. asırdan sonra ümmette görülmüş ise pek o zaman sahabenin sözünde tabinin sözünde hatta yani yani büyük imamların İmam Melik gibi İmam Şafe gibi yahut İmam Ahmet gibi şahısların sözünde buna yönelik bir şey bulma mümkün olacak mı olmayacak olmayacak ve vaka o. Ya vaka da o yani. Yani ilklerin ilklerin sözünde bu bahiste bir şey bulamıyorsun. Ha çünkü onların döneminde böyle bir vaka yoktu yani. Ha böyle bir vaka yoktu. Yani bir insanın Müslüman olmasıyla beraber Allah'tan başkasına sadece Allah'a mahsus olan bir ameli, Allah'tan başkasına sarf etme ameli yoktu yani. Ha bu bu ilkler indiğinde adam ya müşrik ya Müslümandı yani. Ya Allah'a ibadet eden, Allah'a kulluk eden bir insan idi veyahut Allah'ı bırakıp başkasına ibadet eden kulluk bir insan idi. Ha bunun sahabe döneminde şeyleri çıktı ortaya ama işte tepkisi de ortada. Ali radül anhu, ona ilah diyenleri diri diri yakmıştır yani, diri diri yakmıştır yani bu böyle bir vaka yoktu yani böyle bir şey yoktu ilkler döneminde dolayısıyla senin ilklerden buna yönelik yani bu meseleyi konu eden ha, yani mahalli olan sözler bulamayacaksın ve yok da yani yani benim bildiğim kadar yani en azından benim okuduğum benim okuduğum kitaplarda eskilerden yani özellikle dinin aslında hani e, esasî mevzu olan olan o Dinin aslında e, cehalet, mazeret midir değil midir? Mevzusu ilkler arasında işlenmiş olan bir mevzudur. Daha önce de size dediğim gibi bunu ilk aslen gündemeden ilmi olarak ifade eden İmam Übünü Temir rahimullah'tır. Ah İmam Übünü Temir rahimullah'tır. Ama onun sözleri de çok açık değildir. Ha, açık değildir. Yani ilkin İmam Übünü Temir rahimullah bunları konu etmiştir. Ama dediğim gibi yani açık değil. Daha sonra bunu daha çok daha açık ifade eden Necidli ulemadır. İmam Muhammed bin Abdülrahim ve ondan sonra işte oğulları, torunları vesaire. Ama yine dedik yani hani bu kitaba başlarken size demiştim. Yani ilk bu mevzuyu yani ilk ilmi bir şekilde tasnif eden, tashil eden yani ilk ki benim bildiğim Şeyh Ali bin Hudayr'dır. Ya e da muasırdır düşün yani yani eğer bu konuda ilk eğer ben başkasını bilmiyorum yani Allah'ım yani o da yani ondan evvel şeyhammut ben okla Rahimullah bu konuları elde ediyordu ama onun da yani bir bu konuları tasnif ettiği böyle tahil ettiği bir kitabı yoktur yani ilkin kitap şeklinde mevzuları taksim eden tasnif eden kitap benim bildiğim bu kitaptır ev ozmam yani işimiz cidden zor ha yani muasır bir alim yeri ilk ise mevzuda o zaman işimiz zor. Yani bahiste yani işimiz zor ne manada? Yani çok araştırmayı gerektiriyor. Çok araştırmayı gerektiriyor. Tamam. Sonra ki e, bu, bununla bu ilk kitap bitmiş oluyor. Yani İslam'ın ve şirkin hakikatı kitabı bitmiş oluyor. İkinci kitaba geçecek. Kitabı hakikati Esmü Eddin ve Ahkami. Yani dini isimler ve ahkam ona telet eden ahkam. Burada birçok yani konu elde edecek. Hatta ondan sonraki kitaplar yani birçok size bu özellikle şu zamanda çok tartışılan e, meseleler hepsi bundan sonra geliyor yani inşallah. Subhanak Allahu ve hamlik en illa